Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Balıkesir'in Havran ilçesinde inşa edilmesi planlanan altın madeninin çevresel etki değerlendirmesi süreci durduruldu. Ankara'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Balıkesir'in Havran ilçesindeki Demirtepe Altın Madeni projesinin inceleme değerlendirme komisyonu yani İDK toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'ni temsilen bir heyet katıldı. Şirketin projeyle ilgili yaptığı sunumun ardından heyet üyeleri ayrı ayrı söz alarak projeye olan itirazları dile getirdi. Ve projenin Şapdağı orman ekosistemine, bölgedeki su kaynaklarına, Havran Barajı'na etkileri konusunda detaylı bilgiler verdi. Aynı şirketin yürüttüğü Fatsa Altın Madeninin bölgedeki yerüstü ve yeraltı sularında ve toprakta yarattığı kirlilikle ilgili raporları da komisyona anlatan heyet, Havran Barajı yakınlarında böyle bir madencilik faaliyetinin bölgenin idam fermanı olacağını ifade etti. Evet ayrıca halkın projeyi istemediğine dair 12 bin imzalı dilekçeleri de komisyona sundu. Kamu kurumlarının da görüşlerinin alınmasından sonra İDK Komisyonu Başkanı Kenan Ocak yapılan itirazlar ve rapordaki eksiklikler nedeniyle chat sürecinin durdurulduğunu açıkladı. Çevre aktivistlerinin çabalarının bir kez daha sonuç verdiğini belirten dernek, Sürecin takipçisi olacaklarını da bildirdi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Şap Dağı'nın ve Havran yöresinin katline neden olacak Demirtepe altın madeni projesine izin vermeyeceğiz. Havran'ın üstü altından değerlidir. Siyanür öldürür diye açıklama yaptılar. Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir bir dünya sloganıyla 17 Nisan'da üçüncüsü koşulacak olan Maraton İzmir, Türkiye'nin ilk atıksız maratonu olacak. Birleşmiş Milletler'in belirlediği küresel amaçlar doğrultusunda sürdürülebilir bir dünya için koşulacak olan Maraton İzmir'de koşuculara verilecek pet şişeler atık kutularda toplanarak geri dönüştürülecek ve önümüzdeki yıl kullanılacak yarışta tişörtlerin ana maddesini oluşturacak. Madalyalarda geri dönüşümlü malzemeler olacak. Türkiye'de koşulmuş en hızlı maraton ünvanını alarak World Athletics'te dünyanın en hızlı maratonları listesinde de 20. sıradan giren Maraton İzmir'in etkinlik alanındaki tüm malzemelerde yine geri dönüştürülebilir olacak. Sporculara dağıtılacak kitler dahi yine geri dönüşümlü malzemeden yapılan çantalar içinde teslim edilecek. Parkur üzerinde sponsorlara ve yarışa ait tüm reklam ve yönlendirmeler de yarış bitiminde tek tek toplanarak geri dönüşme kazandırılacak. Ne güzel artık bunun bir kural olması gerekiyor. Bu bir özel haber değil. Esasında her zaman yapılan ve doğal kabul edilen bir işlem olmalı. İngiltere'de Just Stop Oil, Şimdi Petrolü Durdur kampanya ismiyle bir araya gelen genç iklim aktivistleri İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 10 petrol terminalini işgal etti. Protestocular Erken saatlerde İngiltere'nin güneydoğusundaki en büyük petrol terminallerinden biri olan Navigator'de faaliyetleri durdurmak için giriş yaptı. Tesisin yükleme alanının çatısına tırmanarak kendilerini borulara kilitlediler. Hükümetin petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtları kullanımından çıkarmasını ve yasaklamasını talep eden, protesto eden ve çoğunlukla gençlerden oluşan bu grubun üyeleri geleceklerinin tehlike altına atıldığını ve bu yüzden de Londra dahil ülkenin büyük bir kısmına enerji sağlayan tesislerin düzenini bozmak için harekete geçtiklerini söylüyorlar. Grubun taktikleri Extinction Rebellion yani yok oluş isyanı ve Insulate Britain yani Britanya'yı yalıtın hareketlerine ve Greenpeace'in eylemlerine benzer şekilde taleplerini kamusal alanda daha görünür kurmak için şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri düzenlemek üzerine kurulu aktivistlerin yenilebilir enerjiye geçiş ve daha iyi yalıtım gibi uzun ve kısa vadeli talepleri var. Grubun internet sitesinde ise dünyanın iklim sisteminde geri dönüşü olmayan değişimlerin önüne geçmek için fosil yakıtlara bağımlığımızı acilen sonlandırmamız gerekiyor. ifadeleri yer alıyor. Evet güce karşı gerçeği haykırmak. Bilim insanları ilk kez yaşayan insanlardan alınan akciğer dokularında küçük plastik parçacıkları yani mikroplastikler buldular. Hull Üniversitesi ve Hal York Medical School uzmanları üzerinde deney yapılan 13 akciğer dokusu örneğinden 11'inde plastik parçacıkları bulundu. En yoğun görülen plastik türlerinin ise ambalaj ve borularda kullanılan polipropilen şişelerde kullanılan pet ve kıyafetlerde bulunan naylon olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları mikroplastiklerin solunarak vücuda girebildiğini üstelik vücutta ince hava yollarından geçerek Akciğerin en derin bölgesine yerleştiğini saptadı. Akciğerin üst bölgelerine yapışmasını ya da filtrelenerek atılmasını beklediklerini söyleyen uzmanlar bu şaşırtıcı bulgunun mikroplastiğin solunum sağlığı üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmalarda aydınlatıcı bir etkisi olacağını ifade etti. Daha önce yapılan çalışmalarda otopsi sırasında alınan akciğer dokularında plastik parçacıkları bulunmuştu. Ancak ilk defa yaşayan insanlardan alınan örneklerde de bu parçacıklar tespit edildi. İşte şimdi görüyoruz maraton haberindeki uygulamaların artık bir mecburiyet olması gerektiğinin e, söylememizin nedenlerini. Çünkü artık mikroplastikler vücudumuzun her yerine giriyor. Anne sütüne dair giriyor. İdrarımıza da giriyor. Bütün her yeri işgal etmiş durumdalar. Plastiklerden kurtulmanın zamanı geldi. Onun için plastiğe karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.